Az sonra yaşamınızı detaylıca paylaşmanızı isteyeceğiz ama... ...kısaca dinleyicilerimize tanıtmak gerekirse... ...Murat Demirtaş kimdir desem? Murat Demirtaş bir e, ev erkeği... E, ...ev erkekliği dönemi aslında geçirmiş... E, ...bir baba ve bir eş. Peki, Murat Demirtaş'ın yaşam öyküsü nerede başladı desem? Um, galiba üniversiteyle başladı... Um, ve açık radyoyla. Hatta şu an bunu çok net söyleyebilirim çünkü ilk yayına başladığı zamanlarda ben Marmara Üniversitesi'nde atölyede arkadaşlarımızla açık radyoyu dinliyorduk ve açık radyo bizim için farkındalığımızın çok önemli başlangıç noktalarından birisidir birçok konuda. Peki dinleyicilerimiz hikayeyi merak ediyordur ama biz birazcık daha başına dönelim. Murat Demirtaş İstanbul'du. Evet. İstanbul'da doğdunuz. İstanbul'da doğdum. Babam da öyle, dedem de öyle. Biraz hani e, İstanbul e, kent köylüsüz diyebilirim. Yani İstanbul'un köylerindeniz. İstanbul'un köylerinden. Peki İstanbul'da doğdunuz. İstanbul'un köylerindensiniz asıl. Sonra neler yaptınız? Aslında amaç bir an önce şeydi. Üniversiteden önce benim hayata atılmamdı. Dolayısıyla ticaret lisesine gittim. Ama muhasebeci olamadım. Ee, yapamayacağımı fark ettim. Sonra başka başka işler e, yaptım. Fotoğraf çektim. Yönetmen yardımcılığı yaptım. Sonra kendimde bir eksiklik hissettim. Üniversiteye gideyim dedim. Üniversiteye gittim. Liseyle ee, üniversitenin arasında bir zaman dilimi var. Dört sene. Dört sene kadar. Ee, aşağı farklı aşağı sektörlerde evet. çalıştınız. Farklı işler denediniz. Aslında bir sektörde çalıştım. O zamanlar multimedya denilen bir şeydi. Fotoğrafla bir şirketlerin... E, ...kurumsal tanıtımlarının yapıldığı bir işti. Benim için çok keyifli bir... ...üç yıl civarında bir şeydi o. E, sonra... ...üniversiteye girdim, heykel bölümü. E, i̇ki sene Marmur Üniversitesi... ...beş sene Mimar Sinan... E, ...aynı zamanda işte... ...reklam ve sinema sektöründe... E, ...dekor ekiplerinde... E, ...de çalıştım. E, sonra... E, Başka başka yerlere gittik. Peki heykel bölümünde okudunuz Marmara'da sonra geçiş yaptınız Mimar Sinan'a gittiniz. Yine heykel. Yine heykel. Hı hı. E, mezun olduktan sonra da heykel yapmak istediniz herhalde. Evet aslında e, öyle bir dönem oldu çok uğraştım. E, öğlenleri bir Karaköy'de bir lokantada e, garson olarak çalışıyordum iki saat civarında. Ee, bazen 3 saat oluyordu sonra Galata'da bir ablamızın heykel atölyesinde e, Müfide Aksoy'un e, hem ona yardımcı oluyorduk hem de bizi ayırdığı bölümde heykel yapmaya çalışıyorduk heykel yapmak çok sancılı bir süreç yani sanat aslında öyle e, sonra bir sene civarında sürdü bu e, çeşitli karma sergilere katıldım e, ama çok he, oradan para kazanamadım açıkçası Sonra daha çok e, Reklam ve sinema e, Bölümündeki e, Tiyatro dekorlarıdaki Ekiplerle çalışmaya devam ettim Uzun bir süre 3 sene 4 sene kadar Oradan bir gelir elde etmeniz daha kolay Evet çıkardım. biraz daha hızlıydı Hızlıydı e, Bu arada evlendiniz 2005'te evlendik 2005 yani. yılında evlendiniz eşiniz ne yapıyordu o dönemlerde Eşim devlet memuruydu e, Hala devlet memuru O üniversiteden sonra öyle bir e, O zamanlar KPSS sınavı yoktu. Bir kurum sınavı açılmıştı. Girdi ve e, memur oldu. E, çok istememesine rağmen e, sanat tarihini çok seviyordu aslında. E, akademik kariyer istiyordu. Ama orada kaldı. Hep başka tarafa yani sanat tarih ile ilgili bir bölüme geçmeye çalıştı. Ama bir şekilde olmadı. E, evliliğimizin e, ardından da ee, ben aynı döneme denk geliyordu bu heykel çalışmaları e, ve şey, reklam işlerinde çalışmam. E, o ara biraz biz bir sıkıntı yaşadık. E, çalıştığımız malzemelerle ilgili e, hı hı. bu reklam işlerinde. Sinema ve görsel sanatlarla ilgili olarak alanda dekor uygulamaları yapıyordunuz. Evet daha özel dekorlardı. Yani hazır bulamadıkları şeyleri aslında bize yaptırıyorlardı. Çok hani... Atıyorum işte buradaki bir mikrofonun aynısından ya da bunun beş metre büyük bir mikrofon iste, isteyebiliyorlardı. Öyle öyle şeyler yapıyorduk çok enteresan işlerde çıkabiliyordu bazen. Ama ciddi işlerde yer alıyordunuz uluslararası yabancı filmlerde evet sonlara doğru yabancı şeylerde çalıştım, prodüksiyonlarda çalıştım. Sonra da fark ettim ki iş çok daha farklı yürüyor gerçekten işte Almanlarla, İngilizlerle çalıştığınız zaman işte sizden istediklerini vermeniz gerekiyor. Eğer orada bir hata, iki taraflı da bir hata varsa onlar da kabul edebiliyorlar. Ama bizde pek böyle işlemiyor işler. Yani hata hep sizden oluyor. Peki, sonra ne oldu da vazgeçtiniz o sektörden? Dekor yapmakta. Bunları şimdi tanımlayabiliyorum ama biraz bir... Kullandığımız malzemelerden ötürü çok fazla etkileniyorduk zannediyorum. İşte polyester olsun, uçucu şeyler olsun. Ben bunu pek fark etmiyordum aslında ama eve gittiğim zaman Esra söylüyordu bana bunu. Bugün çok herhalde acayip bir şey kullandınız diye. Bazen böyle bir hafta kokusunun çıkmadığı hatta böyle sıcak bir duşta içinizden başka bir şeyin bir şeye dönüştüğünüzü onun farklı bir kokunun çıktığını fark ediyordum. Biz bir arayıştaydık aslında ne yapabiliriz diye. Bir yandan ben çocukluğumdan beri hep gıda ile ilgiliydim. Seviyordum mutfak meselesini. Annemle birlikte bir kafe açtık 2010 yılında. Kimyasallar nedeniyle dekor yapmaktan vazgeçtiniz. Evet. Ve gıda sektörüne doğru bir Hı -hı. yöneliş. Annenizle beraber kafeyi nerede açtınız? Kızıl Toprak'ta küçücük bir kafeydi. Onu da çok bilerek açmadık aslında. Böyle bir sürü eksikleri, hataları, sıkıntıları vardı. Üç senenin sonunda oldukça yorulduk. Bir yandan da bu kentsel dönüşümden dolayı binanın yıkılma meselesi çıktı. Orada da orayı kapatmak durumunda kaldık. Bir yatırım yaptınız aslında bütün yatırımınız evet, kentsel dönüşü. Evet yatırımımız da de... kentsel gitti. Bununla ilgili herhangi bir şekilde bir şey de telafi de edemedik. Peki... E, heykel yaptınız Heykel yaparken garsonluk yapıyordunuz Sonra heykeller e, Gelir anlamında e, Katkı sağlama aile bütçesine Oradan vazgeçtiniz Sinema sektörüne, tiyatro sektörüne Dekor yapmaya başladınız Oradan da kimyasalların verdiği zararları farkına varıp Arasında bunu yapmak istemiyorum deyip vazgeçtiniz e, Kafe işletmeye başladınız Annenizde O da kentsel dönüşümden sonra evet. e, Kapanan bir işi oldu Sonra ne oldu? E, kafeyi açtığımız yıl e, büyük oğlumuz doğdu Eren e, kapattıktan sonra da Eren aşağı yukarı 3 yaşındaydı biz bir, bir oturduk Esra ile konuştuk yani birkaç seçenek var ben tekrar e, aynı sektöre geri dönebilirim Ama bu arada tekrar çalıştım Yani çalıştığım ekiplerden çok memnunum çok severek yaptım çalıştım arkadaşlarımı çok seviyordum çünkü para kazanabiliyorduk. Evet. Diğer türlü daha zor bir şey. Yani işte yemek yapıp onu satıp paraya çevirmek falan çok kolay değil. Çok severek yaptım ama dediğim sebeplerden biraz rahatsız oldum. Ayrıca bir de her şeyin çöpe gitme hali vardı. Evet. Yapıyordunuz, bir ay iki ay çalışıyordunuz, çekim bir gün iki gün sürüyordu. Ertesi gün gittiğinizde her şey çöp şeklinde kapının önündeydi. Bu da biraz rahatsız etmiş olmalı ki daha sonra işte başka başka şeyler yapmak istedik. Ve bir yol ayrımına geldiniz. Evet. Eren dünyaya gelmişti. Evet. Oğlunuz ortada bir gerçek, somut bir gerçek evet. olarak evet. vardı. Kafayı kapatmıştınız. Ve galiba Eren'e bakacak birisi gerekiyordu. Evet, bu burada birkaç seçenek vardı. Yani herkesin kullandığı aslında ya anne bakıyor ya baba... Baba bakıyor biraz az galiba. Az örnekleri. içinde bu vardı. Ya anne bakacak ama anne devlet memuru onun işten çıkması biraz garip olur gibi karşı düşündük. Ya ben bakacağım ya da annelerimiz bakacak. Ben tekrar işe dönüp. Ebeveynlerden birinin bakması gerektiğini düşündük. Ve ben o yıl 2013 yılında Eren'le birlikte ev beyliği, ev erkekliği. ...dönemine başladım. 2013 yılda ev erkekliği başladı. Evet. E, ev erkeği olarak... ...neler yapıyordunuz o dönemde? Hmm. Yani Eren'le... ...birlikte olmak çok keyifliydi. E, oyun oynuyorduk. Sokaklarda geziyorduk. E, parklara gidiyorduk. Oyun oynuyorduk. Ama ev erkekliği... ...sadece çocukla ilgilenip... ...oyun oynamakla e, bitmiyor. E, yemek yapmak gerekiyor. Bulaşık yıkamak gerekiyor temizlik, çamaşır, ütü bunların hepsini yapmak Sadece gerekiyor. Sadece çocuk bakmak değil evin bütün işlerinde. Evet, yani o çocuğun yiyeceklerinde düşünmemiz gerekiyor ki bu dönemde zaten başka bir aydınlanmamız aslında başlamıştı Eren'in doğumu. Nasıl doğumunu. bir aydınlanma? Um, o dönem daha doğrusu hamilelik döneminde biz gıda meselesine biraz eğilmeye başladık. Ne yiyoruz? Hmm. Ee, ne yiyoruz meselesi bize bizi biraz rahatsız etmeye başladı. Sonra e, şunları yemeliyiz deyip... işte küçük çiftliklerden alışveriş etmeye başladık biraz araştırdık işte buğday derneğini duyduk Viktor'u duyduk ee, sonra tanıyamadık ne yazık ki ama yani onu tanıyormuşum gibi şu an böyle karşı karşıya oturmuşum gibi hep geliyor ee, ve bir farkındalık doğdu gıda ile ilgili ve yediklerimize çok dikkat etmeye başladık öyle çok fazla Alıp da hiçbir şey artık çöpe atmıyoruz. Hiçbir şey bizde çürümüyor. Yani i̇htiyacımız kadar olanı alıyoruz. Ee, dolayısıyla evde bir dönüşümü ben eve gidince Eren'le birlikte kalmaya başladığımda yüzde yüze neredeyse çevirdik. Hiç marketten alışveriş yapmadık. Hiç semt pazarından alışveriş yapmadık. Sadece küçük çiftlikler ve olabildiğince organik pazarlara gittik. Ee, olması gerektiğini aslında bugün bütün semt pazarlarının çok güvenilir olmasını umuyorum bir gün. Yani e, yani bir organik pazar elbette ki bugün bizi kurtarıyor ama hepimizi kurtarmıyor. Yani çünkü bizim fark ettiğimiz şeylerden biri evet Eren'in gıdasını düzeltelim dediğimizde sadece Erenle olmayacağını anladık. Hepimizi, evin içini düzeltmemiz gerektiğini düşündük. Mutfakta dönüşüm başlattınız. Mutfakta dönüşüm başlattı. Erenle beraber aslında sağlıklı gıdanın peşine düştünüz evet. ve bir gün Eren'i bir masal atölyesine götürdünüz. Evet. O gün ne oldu? O gün ekşi ile karşılaştım. Çünkü ekşi maya aslında biz ekşi mayalı ekmek yemeye başladık. Onun daha sağlıklı olduğunu, diğer endüstriyel mayalara göre daha iyi olduğunu e, okuyorduk. E, ekşi mayalı ekmekler de yemeye başladık. E, ama sonra bir soru sorduk. Bu ekmeğin içindeki un nereden geliyor? Kim üretiyor? Nasıl üretiyor? Nasıl bir kalıpta pişiyor? Gibi birçok soru sormaya başladık. Adil bir şekilde... ...o üretici parasını alabiliyor mu? Mesela bu bile bizim için Hı -hı. çok önemliydi. Ee, şu anda... ...hala o yıllarda başladığım... E, ...tanıdığım üreticiden un almaya... ...devam ediyorum. E, çünkü benim için bu çok önemli. Siz e, erini Masal Atölyesi'ne... ...götürdüğünüzde... Orada başka bir salonda herhalde değil mi? Ilgili. Ee, aslında masal aynı salonun ortasındaydı. Salt yolunda e, bir etkinlikti bu. Hem toprak ana etkinliği diye hatırlıyorum. Aynı zamanda da böyle bir masal etkinliği vardı. Slow Food, e, slow food fikir sahibi damakların. E, orada birkaç e, ekşi takası e, yapan üretici vardı. E, şimdi ben de... E, o üreticilerle birlikte ekmek yapar oldum ama e, işte, orada da unu e, aldığımız bizim daha önce un almaya başladığımız üreticiyle ilk defa yüz yüze gelişimdi. Ondan sonra tamamen bağlandım ve ilk ekşi mayamızı aldık eve gittik. Ben uzun süre ekşi mayaya baktım bunu nasıl yapacağım ne yapacağım diye sonra öldü o tabi mayalarım <gülüyor> iyi bakamadım. E, sonra kendi mayamızı yaptık ve bir sene boyunca ekmek denemelerinde bulunduk. Ekmek deniyordunuz. Evinizde Eren'e, aile fertlerine hmm. sağlıklı ekmek yedirmek için. Evet. E, bu denemeler esnasında herhalde birçok deneme yaptınız. Çok. Sonunda ekşi mayanın kıvamını yakaladınız herhalde. E, bir senenin sonunda yakaladığımı düşünmüş, düşündüm. Ah tamam oldu dedim. E, bu arada da oldu e, ama ben bunu sürekli yapabilecek miyimi denemeye başladım. E, neden sürekli yapabilecek miyimi deniyordum? Çünkü e, Eren dört buçuk yaşlarında biz e, onu bazı kurslara yazdırmak istedik işte piyano ders alsın işte jimnastik ders alsın işte yüzmeye gitsin gibi ama bunlar biraz bütçemizi aşıyor gibiydi bir ek gelir olsun diye ben bir şeyler yapmayı düşündüm işte pazarlamam çalışayım ya şöyle bir şey mi yapayım falan gibi düşünüyordum sonra böyle bir şey çıktı bir arkadaşımız dedi ki işte Eren'in e, jimnastik e, dersindeki arkadaşının annesi, o, o arada muhabbetteyiz bir sürekli. Siz burada denemeler yapıyorsunuz, denemeler değil, biraz birikiyoruz evet. ekmek hediye ediyorsunuz. Evet, fazla birikince o e, denemelerde ortaya çıkan ürünleri hediye ediyoruz. Hem fikirlerini alıyoruz, hem de işte fazla ekmek birikmemiş oluyor. Sonra işte Hesna dedi ki ben bundan her hafta üç tane alırım yaparsan dedi. E, o zaman galiba bu bir destek olabilir dedim kendi kendime ve 2 hafta, evet, hafta sonra 1-2 hafta içinde birkaç kişiye daha duyurmamla işte teyzelerim annem arkadaşlarım onların arkadaşları 30 tane ekmek yapmaya başladım bir haftada sonra o 50'ye çıktı ve dedim ki en fazla bu 50'de durmalı çünkü ben bir yandan Eren'le ilgileniyorum gece ekmek yapıyorum ertesi gün dağıtıyorum arada annelerden destek alıyoruz ee, ev işleri var. Ha, ev işleri var. Çok becerikli dilim o işlerde. Kesinlikle yani Esra'ya <gülüyor> burada tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benden... ...benim çok arkım topladı. Yani, yani her zaman öyleydi. Bir yandan öyleydi. Erenle ilgileniyorsunuz. Eren ilgileniyorsunuz. Eren'i bütün aktivitelere götürüyorsunuz. Bir yandan geceleri hamur yapıyorsunuz. Gündüzleri işte geceleri ya da ekmek pişiriyorsunuz. Yaptıklarını ertesi gün dağıtıyorsunuz. Yaptıklarını ertesi gün dağıtıyorsunuz. Hem de dağıtırken de araç kullanmadan dağıtıyorsunuz. Mümkün olduğunca bu zamanla aslında gelişti. Başta böyle bir niyetim yoktu. Sadece düşünceler vardı. Ama benden kargo ile ekmek isteyenlere... Bir iki kere gönderdim. Sonra çok zor olduğunu gördüm. Çünkü paketlemek için ayrı bir sürü çöp üretiyorsunuz. işte, naylonlara koyuyorsunuz. Kutular bulmanız gerekiyor. Kargoya gidiyorsunuz. Bunun çok zor olduğunu farkına vardım ve yerel olmak gerektiğini düşündüm. Yani ekmek herkesin sofrasındaysa evet köşedeki fırından, bakkaldan ya da kendiniz... ...bugün aslında kendiniz yapmanız gerekiyor ne yazık ki. Ekmek. Ekmekler yaptınız karda, kışta, bazen sıcak evet. havalarda hiç fark evet. etmeden... E, ...bu ekmekleri sırt çantanızın içine koydunuz... ...kapı kapı ekmek dağıttınız... ...ekmek sizden talep eden, almak isteyen kişilere... ...ekmekleri ulaştırdınız... ...kendi ekşi mayayla, kendi yolculuğunuzda... ...serüveninizde ulaştığınız noktadaki... ...o ustalık hmm. e, ürünü... E, ...ekmekleri... ...ve bunlar aile bütçesine katkı sağlamaya başladı... E, ...gelen tepkiler nasıldı... ...çevrenizden, ailenizden? A ailem biraz şaşkındı tabii... ...yani ne yapıyor bu çocuk diye... Bu çocuk diyorum çünkü hiçbir zaman çocuklar büyümüyor. Ben 43 yaşındayım şu anda. Evde inler gözünde <gülüyor> hala çocuksuz. gözünde hala çocuğuz. O yüzden biraz endişe e, her zaman oluyor. Hala e, eminim ki annem biraz endişelidir bu konuda. E, i̇şte sigortası nasıl olacak, e, emekli olacak mı falan gibi e, şeyler kaygılar vardır. Haklıdır da. E, ama işte böyle başladı ve çok genelde çok iyi. Ve bize destek olmak için bir sürü insan başta şey yapıyordu, ekmek alıyordu. Çok da uzun süre, hala en baştan beri ekmek alanlar devam ediyor. Devam edenler var aralarında. Taşınanlar, ekmeği bırakanlar, yeni katılanlar. Sürekli bir dönüşüm oldu ama devam ediyoruz ekmek Kadıköy'desiniz. Yapmaya. Üsküdar'da oturuyoruz hı hı. E, ama çoğunlukla e, talep edenler Kadıköy civarında. Bir de Eren'in piyano dersleri sebebiyle Avrupa yakasına geliyorduk. Bir öğretmenimiz benim arkadaşım e, Zeynep e, ona e, dersin bir kısmını ekmekle ödüyoruz. E, her derste bir tane ekmek götürüyoruz. Hı, şey. Kalan kısmında zaten nasıl isterseniz dedi çok açık bir şekilde. O arada biz yol üstünde sürekli hani Avrupa yakasında da ekmek e, dağıtır olduk. Şimdi biraz geri çekilmek istiyorum ama burada alışan bir grup var. Yani bu ekmeği ne yapacağız biz senin ekmeklerin olmazsa diyen. O yüzden çok kolay bırakamıyorum. Şu an anladığım kadarıyla seri bir halde ekmek üretmeye devam ediyorsunuz. Hı -hı. Seri pek sayılmaz aslında. Ee, değil yani belki adetler... belli bir sayıda hala evet, duruyor. Bir disiplini var. Hı -hı. Çünkü e, bugün ekmek yapmaya başladığımda e, en erken işte en erken yarın öğleden sonra. E, ekmek hazır olur. Ki şu anda maya hazırladım. Ee, buradan çıkışta gideceğim işte onu yoğuracağım. Dolaba atacağım. Mayalanacak. Ee, ertesi gün çıkacak. Pişecek. Soğuyacak. Sonra dağılacak. Yani soğumadan da ekmeği e, çok dağıtmıyorum. Çünkü e, öyle yenmemesi gerekiyor. Çünkü fazla yediriyor. <gülüyor> şu an sizin için ekmek ne ifade desem? Ne söylersiniz bize? Ee, sanırım dönüşümü ifade ediyor. Ekmek yaptığımız sürece ...biz hep dönüştük, hep yeni şeyler katıldı bize... ...yeni insanlar giriyor hayatımıza... ...ve bu dönüşümü hep birlikte yaşıyoruz... ...ve farkındalıklarımızı ne kadar çok insana iletirsek... ...o kadar mutlu oluyoruz... ...çok yorucu bir şey gerçekten... ...çünkü ben 24 saat ekmek yapıyorum neredeyse... ...yani ekmek yapmadığım zamanlarda... ...ekmekle ilgili ya bir şeyler konuşuyorum... ...ya sorulara cevap veriyorum... İletişim kuruyorum. Telefonlar e, oluyor. Bir şekilde hep onunla. Bazen rüyamda e, bile ekmek yaptığım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Peki şimdi ikinci çocuğunuz dünyaya geldi. Evet. Evde şu anda iki çocuk var. Evet. E, onların sadece programdan önce konuşurken e, söylediğiniz çok hoş bir şey var. Evin sadece dört duvar olmadığını, hmm. evin içinde ne kadar dönüştürürsek dönüştürelim, hmm. ne kadar sağlıklı yaşamaya çalışırsak çalışalım. Sokağa çıktığımızda ...çocuklara uzatılan amcaların, teyzelerin... ...büyük bir hani sevecenlikle uzattığı çikolatalar... ...şekerler aslında onların bile... ...ne kadar zararlı olduğunu fark ettiğimizde... ...işte sadece evi değil... ...dünyayı, o evet. evimiz dört duvardan... ...ibaret değil, tüm dünya bizim evimiz... ...ve evet. onu dönüştürmek evet. lazım diye bu yolculuğa evet. çıktınız... ...belki de. Nedir gayeniz? Bu yolculuğun nereye gitmesini bekliyorsunuz? Um, başta şey gibiydik... ...bunu kendimiz için ya da kendi çocuğumuz için... ...yapıyor gibiydik ama sonra... Baktık ki çok fazla insan bu durumda. Benim gibi aslında çok fazla insan var. Ben asla tek değilim. Yani böyle bir şey yok. Yani bir sürü çocuğuna bakan, evinde ekmek yapan, yemek yapan adamlar var. Bir sürü insanla iletişime geçtik. Ve daha fazla insana ulaşabileceğimizi umuyoruz. Yani bu yapılanın dünyaya, toprağa, suya, havaya haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Atılan ilaçların kesilen ağaçların üstüne dökülen betonların gerçekten tamamen bencillik olduğunu düşünüyoruz. İnsan bu dünyada tek değil, yani hepimiz yani bu dünya ile birlikte, bu toprakla, suyla, havayla, onun içindeki canlılarla birlikte yaşıyoruz ve yaşamak zorundayız. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bizi dinleyen dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz son sözler olarak? Ne tavsiye etmek istersiniz? Hmm. Bilmiyorum ee, Ekmek Bizim yolumuz oldu Şu anda Ekmek üzerinden köprüler kuruyoruz Ama derdimiz sadece ekmek değil Dediğim gibi e, Bu masaya e, Ya da yemek e, sofralarımıza içimize e, Neyi aldığımıza dikkat edelim e, İşte bu bir şey gibi e, Makyaj yapıyoruz e, Çok güzel gözüküyoruz ama Arkasında ne var ne kadar sağlıklıyız çünkü öğrendik ki sağlık biraz gıdadan başlıyor O yüzden yediğimize dikkat etmemiz gerekiyor Yediğimize, içtiğimize, düşündüğümüze, okuduğumuza aslında her şeye dikkat etmemiz gerekiyor Çok teşekkür ediyoruz Yaşam evlüğünüzü bizimle paylaştığınız için Ekmek yolculuğunuz dileriz hep uzun süreler devam eder çok ve kişisin. sizin gibi bolca örnekler artar, sağlıklı gıda toplumun her kesimde daha fazla yayılır ve insanların sağlıklı gıdaya erişimi umarım daha kolay hale gelir. Ee, sizin gibi örnekler umarım bizi dinleyen birçok kişiye ilham vermiştir ee, ve birileri de evlerinde şu anda ekşimeyi nasıl elde mi peşine düşmüşlerdir diye umuyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldunuz. Evet efendim programımızın sonuna geliyoruz. Bugün programımızda soframda tabağımda ne var deyip? görünenin ötesindekinin peşine düşmüş ben ne yiyorum çocuğuma ne yedireceğim deyip sağlıklı gıdanın izinde iş sürmüş resmen daha sonrasında da e, ekmekle ekşi mayayla tanışmasından sonra evinde ekmekler yapmış ev erkekliği sürecinde yaptığı bu ekmekleri etrafındaki yakın çevresiyle paylaşırken sonra bir anda talep edilir ve başkalarını dolaştırır hale gelmiş e, sağlıklı gıdanın izinde bir ev erkeği Murat Demirtaş programımıza konuktu ve yaşam öyküsüyle ininliyoruz ki birçok kişiye de ilham olmuştur. Bizler sağlıklı gıdaya ne yazık ki bir özellikle büyük şehirlerde ulaşmakta çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Umarım daha kolay erişilebilir olur, herkes tarafından erişilebilir olur ve soframızda tabağımızda ne var, biz ne yiyoruz diye sormaya başlarsak herhalde bu dönüşüm süreci birazcık daha hızlanacaktır diye düşünüyoruz. Daha önce programımıza konuk ettiğimiz İlhan Koçul abimizin çok güzel bir sözü vardır, "Gıdamız şifamız olsun" der. Umarız gıdamız şifamız olur ve o şifa hızla yayılır bütün evreni kaplar. Bugün de programımızın sonuna geldik. Gördük ki yine tutkusunun peşinden hiç vazgeçmeyen bir örnek bugün bizlere bu programda çok güzel e, ilham veren bir yaşam öyküsüne dönüşüyor. Sizler de kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz e, bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş program kayıtlarını ve konuklarımızı görmek isterseniz de Facebook'ta Kentin Gizli Öyküleri ismiyle bir sayfamız var. Sayfayı takip edebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan.